Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas. Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine birlikteyiz. Bu haftaki konuğum Sayın Tarık Günersel. Kendisi de yakın çalışma arkadaşım olmuşuz. Pen Yazarlar Derneği'nde o yüzden ismimizle hitap edeceğiz birbirimize. Tarıkçım hoş geldin. Hoş bulduk. Efendim Tarık Günersel 1953 doğumlu bir sanatçımız. Yazar, dramaturg, oyuncu, şair, libretto yazarı ve çevirmen olarak hakikaten olağanüstü üretken bir sanatçımız. Sanatın opera, tiyatro, sinema, edebiyat gibi pek çok alanında çalışan çok yönlü bir sanatçı olan Tarık Günersel, 2007-2009 döneminde Dünya Yazarlar Birliği PEN'in Türkiye Merkezi Başkanı olarak görev yaptı. 2010 yılında Uluslararası PEN'in yönetim kuruluna girerek bu kurulda yer alan ilk Türkiye'li ve yakın doğulu yazar oldu. Kendisi bir sonraki dönemde, ee, yine Türkiye Pen Yazarları e, Merkezi e, yönetim kurulu üyelinde bulundu. Şimdi yönetim kurulu başkanı olarak e, görev yapıyor. Tarıkçım, e, istersen hemen şuradan başlayalım. Sevgili dinleyicilerimiz e, daha henüz mürekkebi kurumadan derler. Hakikaten de bu e, yeni çıkan kitapların kendine has bir kokusu vardır bilirsiniz. Ben oradan başlayalım derim. Sonra e, yavaş yavaş hem ileriye hem geriye doğru çalışmalar üzerinde konuşalım derim. E, Tarık Günersel'in oluşmak alt başlığı yaşama düşünceleri 6011. Bir de var, hayırlı olsun Tarıkçığım. Çok, Çok mutlu ederim. oldum imzaladığın teşekkür. için de bana bunu. E, dinleyicilerimizle paylaşalım. De Şimdi de bir de şu altı, 6011 nedir? E, bu bir buçuk yıl önce aklıma gelen bir soruyla bağlantılı. Ee, şimdi biz hangi yıldayız sorusunu sorarız malum. Hı hı. Aslında çok doğru bir soru değil bu. Daha doğrusu hangi yıllardayız? Çünkü farklı e, sıfır yıllarına göre farklı yıllardayız tabii. E, benim de aklıma şu geldi. Yani metafizik bir varlık yerine bir varsayım yerine hı hı. insanın yaratıcılığı ile emeğini merkeze alan bir sıfır yılı seçsek. Mesela yazın nicadı. Eh bunu da pratik olsun diye M.Ö. 4000'den alsak, yani evet. dolayısıyla 4000 eklesek, şimdi 6011'deyiz. <gülüyor> Böylece daha zengin bir tarih anlayışına belki varız en azından e, e, tını olarak. Çok ilginç. Yani bu e, vakikaten benim dikkatimi çeken bir olay oldu. Seninle. Programdan önce de konuşmuştuk bunu. Hı. Bu ancak bir şairin aklına gelebilir. Teşekkürler. Gerçekten Teşekkürler. öyle ve e, sembolik bir değeri olan bir e, düşünce doğrusu. Şimdi e, kitabın arkasında henüz kitap bana e, ulaştı sevgili dinleyiciler. E, dünya bilgelik mirasından 2.3 üstte diyor. E, Afrika yaratılış efsanesi, Hindu ve aborjin duaları, Upanishadlar, Yi, e, Çing, Salom, Süleyman, Heraklit, Konfüçius gibi gidiyor ve e, sonunda da. E, Tarık Günersel'in kızı Adalet Barış Günersel'in yeni bin yıl için Dilekler şiiri yer alıyor. Ondan da söz edeceğiz. Şimdi bu okuduğum e, bir kültür mirasının bütününü sanki e, değil mi yansılıyor gibi. Öyle bir çaba e, Hı -hı. yani dünya bilgelik mirasına bakıp yani ne gibi şeylerden feyiz alabiliriz. Bu özellikle kendim için bir yaşama kılavuzu 45 yıldır aslında üzerinde çalıştığım bir e, ince bir kitap. Ee, yani bu kaotik dünyada ne gibi değerleri, düşünceleri e, onlara sahip çıkabiliriz acaba? Hı hı. Ee, bu böyle bir çalışma oldu. Ayrıca ikinci bölümde işte kendi fikirlerim, özdeyişlerim diyelim e, var. Bu da bir çağrıyla e, başlıyor aslında. Yani herkesi kendi yaşama kılavuzunu hı hı. yazmaya davet veriyorlar. E, her birimiz hoşumuza giden fikirleri alıntılayıp kendi görüşlerimizde ekleyerek tabii ki kendimiz için bir yaşama kılavuzu oluşturabiliriz. Evet şimdi Tarık'cığım bakıyorum hakikaten çok geniş bir yelpazede ürünler vermişsin. Hepsi birbirine kökten bağlı kuşkusuz da fakat yani şaşırtıcı hakikaten şaşırtıcı. Şimdi oyunlar var tiyatro oyunları var. Ee, kompozitör Selman aday için yazdığın librettolar var efendim e, edebiyattan tiyatroya uyarlamalar var çeviriler var İngilizce'den çeviriler var ki bunların içinde oyunlar da var evet. Evet. Ee, rol aldığım oyunlara daha sonra geleceğim da edebiyatta yazılı olan bölümüyle ilgileniyorum daha çok ee, yönettiğin oyunlar da var kuşkusuz halen şehir tiyatrolarında dramaturg olarak e, ve oyuncu olarak çalışıyor e, Tarık Günersel ee, film çalışmaları var. Ee, bir de bu kadar çalışmanın içerisinde e, Dünya Pen yazarları, Türkiye Pen'in Merkez Yönetim Kurulu Başkanı. Şimdi e, şu, şeyden başlayalım mı? Bu librettolardan. Çünkü pek az bilinen bir alandır. Fakat doğru. çok orijinal bir alandır. Doğru. doğru. Şimdi opera sevgisini bir kere anneme borçluyum. Ben, ben 7 yaşımdayken bana papyon takıp tepe başı maalesef yanan o güzelim ya. mekana götürmüştü. E, Pagliaccio il paliaci galiba operanın adı e, onu izlerken böyle locadan e, e, herkesi güldüren ama içi kan ağlayan e, paliaconun trajedisi dramı beni çok etkilemişti. Böyle e, ağlamıştım izlerken. Eve gelince de makyaj yapıp, paliaccio makyajı yapıp kendimce o aleyi taklit etmeye çalışmıştım. Çok güzel. Yani e, opera sevgisi orada e, başladı. Daha sonra 15 yaşımda yaşıtım olan o sıra harika çocuk olarak Paris'te eğitim gören Selman adayı ile tanıştırıldık. Siz anlaşırsınız dediler. Ben ona şiirlerimi okudum. O bana piyanoda bazı beslerini çaldı ve bana dedi ki ben ileride operalar yazmak istiyorum. Libretto'ları da sen yaz dedi. 1968'de. Sonra işte o yurt dışına tekrar gitti. Ben 12 Eylül döneminde Arabistan'a gittim falan da döndük. 87'de o Türkiye'ye döndü ve e, buluştuk. Hı hı. E, artık 34 yaşımızdaydık. E, şaka maka 20 yıla yakın bir zaman geçmişti. Ve e, ilk operasını e, yazmak için çalışmaya başladık. İki hafta konu aradık. Dedi ki Itri opera yazsaydı nasıl yazardı? Hı, i̇lginç, güzel. Çünkü Itri zamanında opera vardı Avrupa'da. Tamam ki. Ama bizde yok. Dedi ki... İlk operamda dedi, bizde yaşanmamış bir 200 yıl var, onu bir şekilde kuşatmaya çalışayım ve hmm, hmm. aynı zamanda geleceğe dönük. Eşi Fransız, Ali Baba 40 Karamiler dedi, hemen kucaklaştık, aa ne iyi fikir falan. Çok Çünkü güzel. mağara tam operaya uygun bir saniye yani Tabii, tabii. Harika, aynen. bir de bütün dünyada bilinen bir <gülüyor> masal kolay da işlenmesi, biz onu fantezi olarak ...işledikten, fantastik opera diyebiliriz. Ee, çok eğlendik, çok da seviliyor Türkiye'de, çok sevilen bir opera oldu. Sonra da e, işte Oratorio, Mavi Nokta dünyamızla evet, ilgili. Mavi Sonra Mavi da Aşkı Memnu, ben önce tiyatro uyarlamasını yapmıştım. Evet, iki Ve perdelik onu... bir opera oldu ayrıca. Doğru, Hı -hı. doğru 2002'de yaptık onu. Hı -hı. Sonra benden bir Baleri Betros'u istiyordu, geçen yıl yazdım. Bakalım yani işte... Arada bir böyle şeylere. Çok keyifli bir alan. Çok. Yani çok şey, şey Çok. E tabi çünkü o kadar çok bir işbirliği içinde ki. Evet. Yani libretto yazılıyor, o besteleniyor. Evet. Ayrıca e, her her Erzuman'a göre notalara dökülüyor. Evet. Yani sahne var. Doğru. Tam başka bir alan. Doğru. E, şöyle e, bir. E, e, ...piyesi yazarı... Ya ...ben piyesçi demek istiyorum... ...romancı gibi bunu öneriyorum... Hı hı. Ee, ...ondan sonra... E, ...bir piyesçi e, tabii ki... E, ...daha iyi bir librettist e, olabilir... ...yani... E, ...çünkü tiyatro temeli zaten operanın... E, ...dolayısıyla... ...piyesi yazan birinin... ...libretto yazması... ...daha güzel ve doğru bir şey... E, çok zor bir şey, e, besteciyle birlikte gerçekten çalışmak. Yani bestecinin de çok önemli katkıları oluyor tabii. Kuşkusuz, kuşkusuz, kuşkusuz. Peki şeyden e, e, e, şimdi şiirden söz edelim çünkü e, bütün bu çalışmaların Hı. altında tarih şiiri yatıyor... Galiba doğru, evet. E, temelde e, eğer bir sıfat gerekirse. Belki yani edebiyatında anası, dramında anası zaten şiir. Şimdi. E, bu son kitabı seyirci e, dinleyicilerimizle e, paylaştık. Tiyatrodan gelen bir şey sevgili dinleyiciler. Dinleyici yerine hemen seyirci, <gülüyor> seyirci geliyor aklımıza. Evet. <gülüyor> evet seyirci geliyor aklımıza. E, bazen şu, şu yanlışlıklara da yol açıyor. Yıllardan beri sahneye, tiyatroya e, alıştığımız için. Şimdi geçen arkadaşlar konuşuyor. İşte biri Galatasaraylı galiba öbürü Fenerbahçe'yle ama hararetli konuşuyorlar. Ben de dinliyorum anlamıyorum yani. Anlamıyorum ben bu alandan. Fakat hani çok da şey kalmayayım, ayna kalmayayım deyim yerindeyse. Diye ben de dedim ki ya Galatasaray'ın rejisörü kimdi deyince Allah belanı versin çek git buradan dediler. ya Harika. Şimdi aklıma o geldi. <gülüyor> Öyle dilimiz alışmış. Çok güzel. Dilimiz alışmış. <gülüyor> Şimdi şehir tiyatrolarındaki çalışmalarından önce şiirden pardon affedersin. Şiirden yürüyelim ana kaynaktan. Evet. Bu çalışmalarına söz eder misin bize Tarıkçı'm? Yani ee, şimdi e, şaka makıp bu yıl benim şiir yazmaya, öykü yazmaya başlayışımın hem de e, hem de yani kendimi ciddi alarak diyorum başlayışımın Hı -hı. 50. yıl dönümü. E, bu bana bir e, muhasebe yapma fırsatı da veriyor. Yani ne gibi çalışmalar yapmışım Hı -hı. neleri geliştirmem lazım falan. E, şiir e, belki de Ana dilim biraz abartmalı bir ifade gelebilir ama yani kendimi en rahat hissettiğim şey, alan. Ve o disiplinden gelen yalınlık ve yoğunluk hı hı. bütün çalışmalarımda sanırım kendini gösteriyor. Seviyorum. Mümkün olduğu kadar az sözler, mümkün olduğu kadar çok şey ifade hı hı. çabasındayım en azından. Bu şiirler genişlenebilecek bir yelpazede konu olarak ve biçim olarak mesela görsel şiirler sevdiğim görsel şiir sevdiğim bir alan bazıları bana içerliyor niye görsel şiir bu şiir mi filan diye isterseniz şiir değil miyir diyelim ama fark etmez yani neticede görsel şiir diye bir alan da var diyorum ben de onlara ee, ama e, e, mesela şey ilginç gelmişti ben 2001 bu 11 Eylül Saldırısı üzerine bir hafta çalışıp bir görsel şiir yaptım veya yazdım. Bu yan yana birer çift, iki, iki çift şeyden oluşuyor. Ünlemler yukarıdan aşağı Hı -hı. iniyor. Ve en altta da New York, New York, yeni York demek Hı -hı. malum. Bu da daha yeni York oluyor. New York ee, bakıldığında bunu ben New York'ta bir soprano'ya gösterdim ağlamaya başladı kadın. Yani bu görsel şiirin ağlamaya yol açacağını hiç düşünememiştim çok açıkçası. Çok etkileyici. Yer. Daha şey zannediyordum. Düşünceye hani size, yönelik. Ha, yönelik. Hı, hı. Ama o, o sırada orada olduğu için evet böyleydi dedi. yani Çok ilginç. Evet. Çok ilginç ve çok da güzel bir açıklama bence bu sonuç. Yani. Değil mi yani bundan daha güzel bir savunu da olamaz doğrusu yani, yani bu şeyden sonuçtan yani, değil evet, mi çok hoş. Ki... Çok hoş. Peki Suudi Arabistan'da 4 yıl kalmıştın yani. Tarıkcığım 12 Eylül döneminde Doğru. galiba değil mi 4 yıl. Ee, biraz oradan sözü edelim bakalım bir şairin bir yazarın dünyasında nasıl bir şey bir de Orta Doğu bölgesi olması da ilginç elbette. Yani herkes Doğru. Londra'da olabilir Paris'te olabilir de. Doğru ee, biraz bir de şöyle bir şey oldu ben 1979'da Amerika'ya gitmeyi reddettim. Toplumun bana ihtiyacı var kanısı ve belki de zanlıyla. Ki ölüm tehditleri filan da alıyordum genç bir şair olarak. Ee, eşimin green cardı vardı üstelik. yani hı hı. Fakat askerdeyken 12 Eylül oldu. Askerlik bitti ve o büyük baskı ortamında bir gün gazetede bir baktım. işte bir şirket büyük bir petrol şirketi. Ee, İngilizce öğretmenleri arıyor Suudi Arabistan'da hmm, hmm. Birden zihnimden Arabistan'a gideceğim Çok yani iyi Eşim de destek oldu ee, Sınava girdim filan ee, işte Seçildik ee, Dünyanın en büyük özel eğitim kurum programı 15 bin Çalışana işçi ve idareci o şirkette ...626 farklı ülkeden... ...684 öğretmen ders veriyordu o zaman. Ee, mesela 6 saat normal iş yapıyor... Hı hı. ...filanca kişi geliyor... ...2 saat... E, ...ortak yaşta ise mesela... ...idareci İngilizcesini geliştiriyor. Ee, sabah 7'de ders vermeye başlıyorduk. 4'e kadar... ...1-2 yıl... ...2-3 yıl fazla mesaide yaptım. Ee, Ek para kazanabilmek için. Arzum... Kira derdinden kurtulup yazmaya daha çok zaman e, tabii, ayırmaktı. Tabii, canım, tabii ki. Ee, çok benim için zor ve değerli bir dönem oldu. Ee, şey çok zordu. İlk gidişimde eşimle kızımı götüremedim. Kızım da iki yaşındaydı. Ya, ya. Yani o büyük bir acıydı gerçekten. Fakat ailece bir hamle yapabilmek için eşim destek oldu. Bir sabah şey orada ben çamuru özledim. Çamuru özleyeceğimi mi? hiç aklım Edemezdim ya, yani ya. çünkü Zaten yağmur pek yağmıyor. Yağdığı zaman da çamur olmuyor, çamur olmuyor. toprak yok Tabii. Yani ah dedim Nerede İstanbul'un çamuru Ama ne güzel bir imgi aslında Ve yani. Hakikaten çamur özledim hakikaten. Hiç akla gelmez hakikaten Ondan sonra Böyle çok özledim Bir sabah Sabah 7'de Öğrencilerin işte yoklama yapıyorum Ağlamaya başladım Öğrencilerin önünde Böyle şıpır şıpır. Çok üzüldüler tabii. Kızımı özlemiştim tabii. En çok doğrusu eşim. Evet, tabii ki. Fakat neyse e, zordu ama e, aşıldı. İşte kızım geldi onlar gelince eşimle. E, Baya mutlu bir iki üç yılda geçirdik. Çok güzel bir kütüphane vardı. Yüz bin kitap. E, yani ve biz yurt, e, başka ülkelerden kitap getirdik biliyorduk. Hmm. E, e, ben kitap seçme komitesine girdim falan. Böyle biraz e, özerk bir şey gibiydi. Amerikan kasabası gibi. Biz Arap kasabasında kalıyorduk ama Amerikan kasabasında da şey oluyordu. Ben e, anılarımı yazdım sonra. Anılarım Kumlaşmak adı 12 yıl yayınlanmadı. 12 yıl yayınlanmadı. 87'den 99'a reddedildi çeşitli yayın edilince gazetelerce. Ben ikinci baskısını hazırlayacağım şimdi. Orada reddediliş hikayesi anlatacağım. Çünkü Arabistan'la ilgili kitap yoktu Türkiye'de. O kadar laf edilir. Evet. İşte şeriatçıdaki şu bu. Evet. İşte birisi de gitmiş dört yıl kalmış. Değil mi? Ve de ince iz, izlenimlerini yazmış. Yani fena da değildi. Ya, ne Sonra bir 99'da. Şair ya. yani, evet. 99'da Isaac Reyna sağ olsun. Güzel bir yayın evi başlattı o zaman. Kaf diye güzel seçkin kitaplar. Hı hı. Ama o sırada maalesef. Ee, ...dağıtımı da yapılamadan... ...o bir ekonomik malum kriz oldu... Ee, ...yayın evi de... E, ...hayatını virgülledi demek istiyorum... ...korktaldı demeyelim... Ee, ...o da öyle oldu... Ee, ...yani... E, ...ve ben oradan bakınca... ...Türkiye'nin ne kadar ileri olduğunu düşündüm... ...tabii o zaman... ...1986'da... ...82-86 arası... Ee, Türkiye'nin çok önemli imkanları zenginlikleri var tabi çok sorunumuz da var ama e, yani birkaç düğüm var bu düğümleri laik ve demokratik bir çizgide aşabilirsek ki biz pen olarak biliyorsun bu noktayı hep vurguluyoruz laik bir demokratikleşme yanlısı yapıyoruz evet. ve bunu uluslararası alanda da hep vurguluyorum orta doğulu yazar arkadaşlar çok hak veriyor. Batılılar yeni yeni anlamaya başladı. Değil mi? Evet ilginç yani. <gülüyor> evet. evet, çok. Akıllı. Tam da yeri gelmişken e, Tarık'cığım e, Dünya pen yazarlarından dolayısıyla e, Türkiye merkezinden sözlerim. Çünkü oraya yıllarca çok emeğim var. Birlikte seninle. Ben birlikte de çalıştık. çalıştık. Benim sevgili dinleyicilerimiz e, Tarık Günersel başkandı. Ben de ikinci başkandım. Türkiye merkezinde. E, fakat e, tarik küresel hep bütün çalışmaların içinde oldu daha doğrusu yurt dışı çalışmalarında içerisinde oldu mesela benim beraber çalıştığım dönemde Senegal kongresini hatırlıyorum Doğru. dünya kongresi değil mi Doğru. doğruydu Doğru. E, orada da bizi temsil ettin Türkiye'yi temsil et evet. şimdi ondan sonraki toplantılar da var evet. ve e, zannediyorum ki yakın zamanda da hapisteki yazarlar komitesi Doğru. başkanı geldi da Biz da Brüksel'de buluştunuz. Brüksel'de pardon, Brüksel'de buluştunuz. Kon, evet. Bunlardan biraz dinleyicilerimize söz Şimdi edelim. Dünya Yazarlar Birliği PEN'in 90. kuruluşu yıl dönümü bu. 1921'de Londra'da yola çıkmış ve bugün 102 ülkede, 144 merkezde, 20 bine yakın üyemiz var. Hı hı. Ee, bu bir kulüpler federasyonu, kolay örgütlenme kolaylığı açısından özel merkezlerden oluşan ama e, temel amacı dünyada edebiyatın bütün dillerde gelişmesi olan yazarların çeşitli görüşlerden ve hı hı. dillerden yazarların tanışması, tartışması ve dayanışması hı hı hı. için bir platform. E, gerçekten çok çeşitli görüşlerde yazarlar var. E, PEN olamayacak kişiler herhalde işte ırkçı veya işte e, muhalefeti kabul etmeyen görüşler diye evet. ister sağda ister solda kendini görsün. Çünkü pen sansüre karşı insanların görüşlerinden ötürü yazarların hapse atılmasına karşı. Şu anda mesela Çin'de Shi Tao Tiananmen meydanı ile ilgili yazdığı bir şiir nedeniyle internette yer alan bir şiir nedeniyle 10 yıl hapse marki evet. Onun şu anda 6. yılında. Evet olacak Bizim işte. Onur üyelerimizden. Evet ee, yani e, şu anda pen dünyada 900 yazarla ilgileniyor. Hapiste olan veya hapse düşme tehlikesi olan. ...bunun için e, uluslararası ofisimizde... ...uluslararası merkez Londra'da değil... ...uluslararası ofis Londra'da... ...bu Türkiye'de... E, e, ...çok bilinmeyen bir şey... E, ...uluslararası merkez... ...uluslararası yönetim kurulundan oluşuyor ki... ...şu anda onda biri Türkiye'de... ...benim şahsımda... E, ...bu... E, ...yılda bir... ...uluslararası kongre yapıyoruz... E, ...her merkezin, her kulübün... ...bir oy hakkı oluyor iki temsilci resmi delege e, ile katılmak var hı hı. ve sınırsız sayıda da katılımcı olabiliyor. Şimdi işte mesela neler oluyor? İşte Kamboçya Pen Kulübü kuruldu. Hı hı. Gerekli e, şartları yerine getirdiler. İşte onu e, kutladık. Aramıza aldık. Bazen de işlevsizleşen çok atıl olan artık iyice işlemeyen pen kulüpleri de maalesef kapanıyor. Ona da biz yani uluslararası e, birleşmiş birleşmiş milletler gibi düşünüyoruz. Evet, evet, evet. Evet, evet. Ee, ondan sonra ben birleşmiş milletlerden daha üstün buluyorum. Çünkü biz devletleri değil dilleri edebiyatları temsil ediyoruz. Ve e, kardeşçe e, diyebileceğimiz bir herkesin herkesle evet. zenginleştiği bir evet. süreci şey yapıyoruz. Çıkar çatışması yok veya olmaması gerekiyor. Yani bir takım kalıntılarla oluyorsa... Aşılması gerekir. Ee, ben işte sene geldi ki to toplantıya katıldım. Orada Ural Altay Pen e merkezleri e ağını oluşturduk. Uygur peni ki yeni hı -hı, kuruldu. Hı -hı. Ee, ondan sonra Fin, e Kırgız ve Türk Türkiye. Ve Türk peni yerine daha ziyade Türkiye peni diyoruz çünkü. Ee, ...hani bilmeyen dinleyicilerimizi söylüyorum. Tabii, tabii. Biz sadece Türkçe değil... ...Kürtçe, Ermenice... E, ...Gürcüce... ...bütün yurttaşlar hangi dillerde yazıyorsa... ...onlar... ...yani Türkiye'deki çeşitliliğe saygıyla... ...insan hakları çerçevesinde... ...şey yapıyoruz... E, ...üyelerimiz çe çeşitli dillerde yazıyor... ...bunda Kıvanç ile söylüyoruz... Tabii. ...ve Uluslararası alanında da büyük saygı görüyor... ...her... PEN merkezi bizim kadar demokrat değil onu da belirteyim. Demokrat değil, değil demokratik değil. değil Biz mi? iyi bir örnek oluyoruz. Yani. Değil mi bu? çok önemli bir şey. Çok evet. önemli bir sonuç. Evet. Şunu hatırlıyorum bizim beraberki çalıştığımız dönemde. Yani Afrika'da yani küçücük belki haritada bulamayacağımız bölgelerdeki dilleri korumak için bile genel merkezde çalışma yaptık. Doğru. Yani bu, çünkü bir dil gitti mi bir daha geri gelmiyor. Doğru. Gelmiyor ama şimdi şunu düşünürsek ne diyeceğiz acaba? Ben ne diyeceğim elbette gayet iyi biliyorum. Düşüncelerini biliyorum da dinleyicilerimizle böyle evet. şimdi. Şimdi Afrika'daki belki 10 kişinin konuştuğu bir dilin dahi korunması gerektiğini Çünkü bir sözcüğün arkasında dünyanın var olduğunu inanırız Doğru. biz yazarlar. Doğru. Ee, bizim ülkemizde hala ana dilini konuşamayan, yasaklanan evet. ya da yeni serbest olan Doğru. Değil mi? Bir zamanlar e, örneğin işte e, Kürtçe, Türkçe bilmiyor ana, dede, nene Türkçe bilmiyor. Yani konuşmuş diye e, ceza alanlar bile oldu. Şimdi TRT'nin Kürtçe kanalı var. Evet. Yani niye bu kadar zaman kaybettik acaba? Maalesef. Çok, çok haklısın tabii. Ee, yani e, gerçekten... E, Yüzücü, yani yeterince acı yaşandı gerçekten bütün dünyada özel olarak da bizim ülkemizde hakikaten yeterince acı yaşandı. Evet işte pen de dünya burada çok önemli bir şey pen herhangi bir pen merkezine üye olan bir pen kulübünü üye olan dünya yazarlar birliğini üye olmuş oluyor bu çok önemli dünyalı yazarların bir buluşma alanı Geçmişimizi tabii ki kendimiz seçmeyiz ama bir barış dünyası kurmaya katkıda bulunabiliriz dünyalılar olarak. O bakımdan bana çok önemli geliyor yazarlar olarak çok yani pek kısa kullanmadığımız bir kelime kullanayım şimdi Hı -hı. aziz bir örgüt evet. <gülüyor> diyeyim. Hayır, hani çok değerli, çok büyük, değer, de. çok e, yerinde, evet çok değerli. Peki Brüksel'deki toplantıdan biraz söz edilebilir evet. miyiz? Martta e, Hapisteki yazarlar komitesinin ...uluslararası konferansı oldu. ...PEN'in dört temel komitesi var... Ee, ...sen tabii ki biliyorsun... Hı -hı. ...dinleyicilerimiz tabii için... Ee, ...Hapisteki Yazarlar Komitesi... ...Çeviri ve Dil Hakları Komitesi... ...Kadın Yazarlar Komitesi ve Barış Komitesi... ...Barış için yazarlar... Evet, bunlar zorunlu komiteler... ...bunları kabul ee, etmeyen PEN'i... ...yani bunlar var... F ...bütün bütün PEN merkezleri bunları şey yapamıyor... ...hepsi ancak güçlü değil açıkçası... Hı -hı. Mesela hapisteki yazarlar komitesi 70 kadar merkezde var. Umarız daha çok merkez böyle bir komite ihlal edebilir. Bu iki yılda bir bu komitelerin uluslararası konferansı oluyor. Evet. Şimdi Türkiye'de maalesef birçok değer Hapiste çeşitli suçlamalarla pek hala tutuksuz yargılanabilecekken bir eziyete dönüştürülmüş evet, bir maalesef. sistem var maalesef. Ben iki yıl önce Avusturya'da Linz'deki kongrede şöyle söyledim Türkiye'de hapisteki aydınlarla bir üniversite açmak mümkün. Ya öyle güzel bir. Cim. Bu şekilde şey böyle bir hoyratlığı hiç kimse hak etmiyor. Yıllarca içeride tutulup çocuklarından ayrı işte. Çok değerimiz var Mustafa Balbay Şimdi Mustafa Balbay'ı sadece içeride tutmakla Kalmıyorlar Onun yeah. minicik kızını da cezalandırmış oluyorlar yeah. Yani böyle tabii. bir şey tabii. Hangi vicdan nasıl? Yani bu insansızlıklar Türkiye'nin Yani Türkiye'ye yakışmadığını Düşünüyoruz biz Yurt dışında zaten ikili bir şey oluyor bir Eleştirel olduğumuz için tabi ki Yazarların eleştirellik görevi Eleştirel olarak işte hükümeti dönük, devleti dönük vesaire neyse şartlara dönük hem eleştiriler konuşuyoruz ama hem de Türkiye'deki olumlu birikimi, Türkiye toplumunun saygı değer birikimlerine de Tabii. saygı talep ediyoruz. Tabii. Bu ikisini de yapmak Tabii. gerekiyor. Tabii ki. Tabii ki. Ee, ben de zaten e, doğrusu gittiğim yerde e, sadece bizi değil özellikle batıya dönük eleştirel ifadelerden hiç çekinmiyorum de böyle olmalı. <gülüyor> Bir yazarın görevi de budur. Bir yazar örgütün görevi de budur. Doğru. Budur. Sevgili dinleyicilerimiz, biliyorsunuz e, konuğumuz şair ise kendi şiirinden e, birkaç şiirini bize sunuyor. Şimdi e, Tarık Günersel'den e, şiirini, şiirlerini rica ediyoruz ve başlıklarını da e, kendisi sunacak. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi bu Oluşmak adlı e, kitaptan birkaç alıntı. E, e, gerçi bunda şiirler var ama daha ziyade başta da konuştuğumuz gibi kendim için yaşama kılavuzu diyelim. Şöyle bir çağrıyla başlıyor. Bir kere doğaya sevgi, emeğe saygıyla. Bu benim başlangıç cümlem. Hı hı. Genel olarak böyle bir prensip kararı vardım. Herhangi bir şey konuşma e başlarken falan böyle diyeceğim herhalde duaya emeği emeğe saygıyla e, kitabın başındaki çağrı şöyle başlıyor yaz anlatmaktan çok anlamak için ve sevin seni az da olsa anlayan en az bir kişi vardır artık kendin sonra mesela şöyle bölümler var burada güçlü olmaya çalışmak kendini zayıf saymaktır Başarılı olmaya çalışmak başarıyı zorlaştırır. Çiçek açmaya çalışır mı? Açar. Gibi. Çok güzel. Ee, e, bu çağrı şöyle bitiyor. Ötede ne ışık var ne karanlık. Geride izler sadece bir süre için. Güzel olsun izlerin. Yalın, yapıcı, derin. Bundan sonra e, Dünya Bilgelik Mirası'ndan Süzülümler, Süzülüm adını 10 e, yıl kadar önce uydurmuştum e, Mesela Afrika e, Mitolojisinden e, Yaratılış Efsanesi hı hı. İki kadından doğmuş bu iki nehir Tanrı Kol boyu yakınmış ne güzel Çocuklar yağlı ellerini Göğe silermiş bir parça gökyüzü koparırmış kadınlar yemeğe katmak için. Alıp başını gitmiş Tanrı öfkeyle bir kadının parmağı gözüne girince. O, bütün zamanların birikmiş durduğu koca havuzdur. Saçı ufuk olan büyük okyanustur ve pek sıcak bugün. Önce dev yılan yaratılmış, esrarengiz, ölümsüz, deli bırakıp yaşayan. Yaratıcıyı ağzında gezdirip her yerin böyle olmasını sağlayan. Denizin kırmızı maymunları demir çubuklarla besler yılanı. O kıpırdayınca deprem. Maymunlar beslemezse kendi kuyruğunu yer ve ağırlaşan toprak okyanusta yiter. Denizin sahibi Olokun, Hodri meydan der en yüceye. Yarışıp görelim hangimiz üstün, hangimiz daha güzel giyinecek bakalım. Bu Bukalemun gönderir Tanrı vekil olarak. Yedi kez dener olokun, yedi güzel giysiyle. Ama her seferinde, benzer giysi görür, bu kalemunun üstünde. Pes eder olokun, Gö böyleyse gönderdiği, benden üstündür kendi. Harikulade. Yarınki gezide, dedi of Orta Afrikalı rehber, Şamba Bolongongo, 93. hükümdarı Kongo'nun, 400 yıl önce, okla yayı yasaklamış öldürücü diye. Öbür gün, Avrupalıların görgüsüzlüğü ve geleceğin anahtarları sonra da. Bu böyle bir Afrika tırıcı oldu. Çok harika bir harika. Hakikaten çok etkileyici. Şimdi mesela... Aa, e, e, Zebur'dan yaptığım bir süzülüm var. Hı hı. Zebur'da 20 sayfa, burada bir sayfa. 20'de bir fikirler... Bu vaiz denen eskiden Kudüs kralıymış. O mevkiyi geride bıraktıktan sonra e, şu, şu fikirler onun e, seçip değişler bana ait. Yeni bir şey yok güneş altında. Geçmiş kuşaklar hatırlanmıyor. Bu M.Ö. 7. yüzyıl. Yeni bir şey yok güneş altında. Geçmiş kuşaklar hatırlanmıyor günümüzde. Gelecek kuşaklar hatırlanmayacak sonrakilerce. Gel kovalamak her çaba, hasalak ha bilge, ölmez mi ikisi de? Her şey boş, bomboş. Her şeyin zamanı var, doğmanın, ölmenin, yıkmanın, yapmanın, yaz tutmanın, oynamanın, aramanın, caymanın, susmanın, konuşmanın, aşkın, nefretin, savaşın, barışın. Zaman. Sevinçle yaşasın yaşayan, bilgece. Çekirge ağırlaşır, tutku zayıflar. Ana rahminden çıktığı gibi göçer insan. Kazançlardan hiçbir şey alamadan. Her şeyden geriye koca bir hiç kalır. Söz çoğaldıkça anlam azalır. Harika. Şey, bu Tokyo'ya gittiğimde Kore'de de eşimle bir hafta geçirdik ve orada ben bilmiyordum. Kore kralı Sejong hakkında bilgi edindim. 15. yüzyılda inanılmaz bir bilgi kral. Hani Tarihte deriz ya işte bilge kral vardır yoktur ya da olsa hı hı. ne iyi olur. Kore tarihinde bilge kral var ve Polonya'da da bir onun adını vermişler. E, Çok yani. il, inanılmaz bir adam. Ee, şimdi onun e, ağzından e, yazdım şey okuyayım. Şiirden ziyade onun anlatısı diyelim. Yani Kral Sejong şey yapalım. Ee, tamam. Kral Sejong'a saygı. Yani bir kralla ilgili olarak saygı ifadesi kullanmak isteyeceğimi hiç Bilmiyorum, düşünemezdim. Ilginç. Şu görüşler ona ait. 15. yüzyıl. Çin imparatoruna gökler oğlu derler ya ve gökler egemeni Japon imparatoruna Kore halkı gökler halkı bence. Barbar denen halklar da gökler halkı temelde Yüce halkına özendir bir kralın görevi. Doğum öncesi izin bir hafta ya, dün bir hamile erken doğumda ölmüş işe giderken. İzin bir ay artık. Doğumdan sonra ise yüz gün. Babalara da doğum izni olsun bir ay. Yardımcı olabilsinler eşlerine. Dil alanında epey çalışıp kolay bir alfabe hazırladım. Hangul 28 harf. Çin alfabesi yerine. Herkes okuma yazma öğrensin diye. Halk ne kadar güçlüyse, o kadar güçlüdür bir ülke. Hafifletici neden varsa idam cezası yok bundan böyle. Hapishaneleri denetlerim düzenli. Sıcaklık uygun mu diye mahkumların da hakları var. Haftada bir toplanıp tartışmak isterim bilginlerle, yöneticilerle en iyi çözümleri bulmak için. Kıtlık mı var? Oruç tutarım. Dolaşıp dinlerken halkımı. Yaşlıları ağırlamak isterim kadın, erkek, toplumun her kesiminden. Önümde eğilmesinler. Yarın çom son gözlem evine gidiyorum. Astronomlarla görüşmek için, şarap sohbeti içinde. Teknoloji mi? Gerekeni ithal ederiz elbette. Ülkemize en yararlı biçimde. Az gelişmiş Japonya'dan bile öğreneceğimiz bir şey vardır. Böyle yönetici at atayan kral aptaldır diyen adamı sakın cezalandırmayın. O yönetici nasıl atanmış bakalım. Halkım çalışkan. Böyle tepkide olabilir yorgunlukta. 33 yıl oldu. Görevim sona ermek üzere. 1898 toplantı yaptım bu sürede. Gutenberg'ten 200 yıl önce başlamıştık matbaaya. Dönemimde basılan kitaplar şu alanlarda. Kore tarihi, Çin tarihi, Çin klasikleri, yabancı diller, edebiyat, müzik, budizm, tarım, tıp, savaş sanatı, hukuk, astronomi, takvimler, matematik, coğrafya, sözlükler, hat sanatı. Dönemimdeki önemli bilimsel keşif ve icatların dökümü ise şöyle. Çin'de 5, Japonya'da hiç, ülkemiz Kore'de 29, dünyanın tüm öbür bir yerlerinde 28. Halkıma teşekkür ederim. İnanılmaz bir şey ya. İnanılmaz güzel, harikulade ve bundan yani bilmiyorum dert çıkarmama cesareti edebilecekler edebil <gülüyor> var mı acaba? İnanılmaz mükemmellikte harikulade. E Mesela Yusuf Has Hajib'in Kutadgu Biligini taradım. Malum hmm. 6500 beyit. İlgimi çeken 20-25 fikri hmm. e, heceli e, hece vezniyle beyitler halinde yazdım ve kompoze ettim. Bin yılda, bin yıl önce fikirler ona ait e, ifadeler bana. Bilen söz söylerken korkulu insanlar artık para kulu. <gülüyor> 1070 yılından mı? Ki? Yeah. <gülüyor> Kılıç nerede? Gümüş orada. Gümüş nerede? Kılıç oraya. Sürüden başka nedir cahil insanlar? Bey sakin olur. Öfke bilkiyi kovar. Birilerinin bunu öğrenmesi lazım. Kesinlikle. Türkiye'de. kesinlikle. <gülüyor> halk üstünde hakların malum ey hükümdar. Ama halkın da senin üstünde hakları var. Kuvvet kullanıp toprak alınsa bile halk elde tutulamaz. Tek başına kılıç ile. Gibi Cahil baş köşede bilgin eşikte ise... ...baş köşe eşiktir... ...eşik baş köşe... ...gibi... <gülüyor> harikulade, harikulade. Burada e, kendi özdeğişlerimi... E, ...geçeyim ama... ...bir iki şey e, söyleyeyim yani. Beyin enerjisi tasarrufunda... ...başarılıyız. İnanç ilaç gibi... ...gelebilir. Dozu kaçarsa... ...fakat neler olur kim bilir. Um, İnanç kredi kartı gibidir. Önce rahatlık sağlar. Um, i̇çtenlik mi? Bir seri katil de içten davranmıştır. Güzel. güzel. Saygısızlığa saygı, saygıya saygısızlıktır. Eee... Um, Bu tür e, um, kendime sorduğum bir soru var. Beyinsizleştirilemeyenlerden miyim? E, ha, güz düşünceleri. Bu şiir sayılabilir belki. Bilmiyorum. Bu düşünce taze. Güç sınırlı, tutku sınırsız gençlik. Güç sınırlı, tutku sınırlı, yaşlılık. Güç sınırsız, tutku sınırsız, tanrılık ve şeytanlık. Güç sınırsız, tutku denetimli, bilgelik. Tarih, dün, iktidar, bugün, muhalefet, yarın, bilgelik, hayal, edebiyat hepsi. Çırak Usta Çırak ustadır rüyasında Usta çıraktır rüyada da. Son olarak... ...Kızım Adalet Barış Günersel'in... ...17 yaşında yazdığı... ...şiir, İngilizce yazdığı... ...uluslararası bir seçki için... Ee, ...Arabistan'da öğrenmişti... E, ...İngilizceyi. Onun Türkçesini... Hı hı. ...okuyorum. Yeni bir yıl, bin yıl için... ...Dilekler şiiri. Bir yer ki... ...kahkaa, alışkanlık... ...ara sıra olan bir şey değil... Gözleşi mutluluktan, görünmeyen bıçaktan değil bağrımızdaki. Derin iç çekiş sevgili için, açlıktan kıvranan oğul için değil. Koşmak sevinçten, kaçmak için değil. Silah araç değil, tek araç olmak yerine. Medya ilham veriyor bize, şiddet örnekleri değil. Hayaller gerçek oluyor, hayal kalmak yerine. Fırsatlar eşit, insanlar gibi. Kanama en az, sevmekse en çok. Tek görlük, cinsiyet, renk ve ırka, dünyaya değil. Asl üstü yok, inanç engel ol, olmuyor görmeye. Adalet adil, sırf bir kelime değil. Tabiat anaya özen gösteriliyor, ırzına geçilmiyor. Zaman baba keyifli, siyan edilmiyor. Tanrı huzur veriyor, ayrımcılık için gerekçe değil. Güneş gözümüzde parlıyor, müzik besteliyor ruhlarımız. Temiz okyanus mavisiyle zihinler sakin, derinliği gönlü derinleştiriyor. Hayat bir düğün çiçeği tarlasında uzanmak, nefes alma çabası değil. Dünyamız böyle olabilir üçüncü bin yılda. Başaramayacağımız şey yok. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz bu haftaki Sanat ve Sanatçılar programının konuğu sevgili dostum Tarık Günersel idi. Katılımın için çok teşekkür ederim Tarık'cığım. Çok teşekkür ederim sevgili Ül Ülkü Ayvaz. Sevgili dinleyicilerimiz haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sanat ve sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz